Bâb-u sultani ve gayrihi alettikâzi vezirin salih Yöneticilerin ve yöneticilerin <gülüyor> altında bulunan idarecilerin yakınlarına yanlarına salih vezirler bakanlar, yardımcılar ataması ve <gülüyor> tahdî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 davaadını, dayısını, yeğenini oraya ne yapıyorlar hemen? Topluyorlar değil mi? Ama kıyamet günü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi "Bu ne olacak? Ne dammet olacak? Pişmanlık olacak. hüsran olacak." <gülüyor> Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma, "En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال Ebu Said el-Khudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 Ona nasihat edecek. Nasihat edebilmesi için de ne, ne olması gerekiyor? Bu insanların ilim sahibi olması gerekiyor. Dindar tamam. olmaları gerekiyor. Takva sahibi olmaları gerekiyor ki ona ne yapsın? İyiliği emretsin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Vel maasûmu men Allah. Masum olan, korunan kimse kimdir? Allah-u Teala'nın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 Bu şekilde bu durumlardayım diye düşünmesi lazım. Bunların en başında da tabii ki masum olan dediğimiz gibi aleyhissalatü vesselam dediği gibi kimdir? Allah-u Teala'nın masum kıldığı kimselerdir. Ayşe radıyallahu anha diyor ki قال etkale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اذا Allah bil emiri hayran ceale lehu vezire sıdqin diyor ki aleyhissalatü vesselam allah Teala diyor bir emiri, bir yöneticiyi Yönetici hakkında hayır Murad ederse, hayır dilerse Ceal'e lehu vezire sıdk'in Onun vezirini, yardımcısını sadık bir vezir olarak tayin eder. Bu da önemli. Bakın karineler var, ipuçları var. Yani bir insan Çok kıyakkuz için olması lazım, uyanık olması lazım. Yani bu hayat böyle başıboş bir hayat değil. Seyrine, sülüküne dikkat etmen lazım. Yöneticisin Bakıyorsun ki sana bakıyorsun. Yalancı sonuna bakıyorsun üç kağıtçı. Bütün çakallar, çukallar, sahtekalar etrafına toplanmış. Bil ki sen baş başa bırakılmışsın kendinden. Allah Teala seni yalnız bırakmış. Aleyhissalatu vesselam bakın, ne diyor? Kim diyor? Allah Teala hangi emirin hakkında hayır murad ederse, hayır dilerse ona diyor sadık vezirler atar. Nasip eder. Bulur, takdir eder. bakmışsın ki gelmiş.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 Vern zekre ağınu bu yönetici bu emir onu andığı zaman istediği zaman bu bu vezir ne yapar? emirine yönetesine gider yardım eder yanındadır sürekli ve eğer ada bir gayr eğer Allah talih hayır dilemezse o yönetici hakkında o kimse hakkında Caaalehu vezi Rasul Yarındaki avenelerini, arkadaşlarını, vezirlerini, bakanlarını kimlerden atar Allah Teala? Su kötü kimselerden. İn nesiye lem yezkerehu. Eğer yönetici unutursa, unuttuğu takdirde o bakan onu hatırlatmaz ya sen bak bunu böyle söyledin ama bu Allah Teala'nın emretmediği bir şey. Allah Teala'nın haram kıldığı bir şey. Bunu böyle yapmamanızın diye ne yapmıyor? Öğüt vermiyordur. وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ <يُعِنْهُ> Onu andığı zaman, yardımı istediği zaman da ne yapmaz? Ona yardım da bulunmaz. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدَ لَا الْاَا اِلَهِ اللّٰهِ اَنْتَ